Ya bunlar işte senin gibi imana ermemiş ya. O yüzden bunlar çok şaşırmıyor Mehmet abi. Sen idare et gençleri. Şimdi bizler fazla şaşırmıyor. Mesela bir ağaca baktığımda ben bir portakal görüyorum. Aa portakal. Yani Kenan abi bunu yitirmişiz. Yani Mehmet abi harici <gülüyor> yitirmişiz. Biz yanacağız o yanmayacak. Şimdi baktığında neyden çıkıyor abi? Portakal. Odun. Odundan portakal ya. Şu arkanda odun portakal vermiyor. Odundan. Bak şu da ağaç ha. Bu da. Ağaç. Odundan portakal. Şimdi mesela ben burada size şöyle bir şey yapsam. Desem önünüze portakal çıksa, desem karpuz çıksın önünüze, desem meyve salatası, desem ha, cennet meyveleri, ha. şaşırırsınız değil mi? Ulan odundan aç, odun odun, oduna bir şaşırmıyorsunuz? Portakal odundan çıkıyor, odun odun, odun ha, odun. Yoksa.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 Sıkıntılı. da Sabri abiye sataşıyorum o da sataştım bildiği için cevap vermiyor. Yoksa Risal-i Nur'u 7 kere hatmetmiştir kendileri. Elhamdülillah hocam. Şimdi biz bunların delillerini bilmemiz lazım. Bakın ta peygamber aleyhisselamdan örnek verdim. Başka bir derste de anlatmıştım. Şimdi ayrıntıya girmiyorum. Üç tane mezhep imama dinine delil aramayana asi hükmünü veriyor. Yani ben babaannemden duydum diye inanıyorsam ateist de babaannesinden duydu diye inanabilir. Sıkıntı yok. Kimin dedesi, kimin nenesini yerse artık. Öyle mi gidecek? Öyle gitmez. Bak bir vaka söyleyeyim. Ben İstanbul'da bir arkadaş anlattı. Çocuğun biriyle oturuyor.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 Tam da cehalete cevaz yok. Bu kadar hakikati duyduktan sonra hala Cenab-ı Allah'ın davasının yoluna başka şeyleri koyabiliyorsan gün gelir onlar da seni kapının önüne koyar. <gülüyor> Diyeceğim budur. Allah ayağınıza taş, gözünüze yağış değdirmesin. Lillahil Teala, El Fatiha, Mea